İnsan neden vegan olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Giri <gülüyor> El Fransion ve Anna Çağlı. <gülüyor> Metropolis Yerleri. Çeviren Cansel Mahmut'un. Okuyan Ömer Madre. <gülüyor> Kedi ve köpeklerin ötesinde. Sağ duyumuz sadece köpekler ve kedilerle sınırlı değil. Yemekle kalmayıp, üstüne bir de eğlence için kullandığımız hayvanlar söz konusu olduğunda, sağ duyumuz yeniden devreye giriyor. Boğa güreşlerini düşünün. Bu tırnak içinde spordan keyif alan ve devam etmesini isteyen insanlar olsa da çoğu kişi bunun korkunç olduğunu ve yasaklanması gerektiğini düşünüyor. 2010'da İspanyol matador Julio Aparicio bir boğanın boynuzunun gırtlağından girip ağzından çıkmasıyla yaralandığında sadece hayvan hakları savunucuları değil birçok insan Aparicio'nun hak ettiğini bulduğunu söyledi. Neden? Boğa güreşleri son derece şiddet içerikli. Sırtlarındaki kaslara mızraklar saplanarak işkence edilen boğalar, sonunda kalplerine saplanan bir kılıçla öldürülüyorlar. Bu korkunç etkinliğin tek gerekçesi ise, gösteriden alınan keyif. Evet, Boğa güreşlerini savunan kimi insanlar, bunun resim, heykel, dans ve müzik gibi bir sanat dalı olduğunu iddia ediyor. Bu da bunun bir çeşit eğlence olduğunu söylemenin bir diğer yolu. Bunu yapmak için bir gereklilik ya da ihtiyaç söz konusu değil. Bu durumda insanlarla hayvanlar arasında boğaların acı çekmesini gerektirecek bir çatışma yok. Boğa güreşlerine sağduyumuza ters düştüğü için itiraz ediyoruz bir hayvanın gereksiz yere acı çekmesine yol açıyor. Ama durum yine aynı. Boğa güreşiyle boğaları ve diğer hayvanları yiyecek olarak kullanmak arasında bir fark yok. Her iki kullanım şekli de gerekli değil. İkisi de sadece insanların zevk almasına hizmet ediyor. Doğrusunu isterseniz hayatları mezbahada son bulan boğaların ve ineklerin yaşamları ve ölümleri, en az güreş için yetiştirilen boğaların yaşamları ve ölümleri kadar korkunç oluyor. Aslında çoğu durumda arenada öldürülen boğaların etleri fakirlere dağıtılıyor. İki durum arasındaki fark, birinde hayvanların bir koreografiyle katlediliyor olması. Yegane fark da bu. Yiyecek olarak kullanılan hayvanlara tek tek odaklandığımızda özellikle de acı çektikleri ya da tehlikede oldukları durumlarda onlara da bir köpeğe ya da kediye yaklaştığımız gibi yaklaşıyoruz ki bu ironik bir durum. Tırnak içinde evcil olanlar dışındaki hayvanlar tehlikede olduğunda insanların onlara yardımcı olmak için her çareye başvurduğu durumlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela yaşadığımız yerin yakınlarındaki göle bir inek düşmüş ve çamura saplanmıştı. Polisler ve itfaiyeciler ertesi gün akşama kadar o ineği kurtarmakla uğraşmışlardı ki, o gün aslında tatildi. İneği kurtarmak için her yolu denemekle kalmamış, ayrıca onu kurtarırken ve kurtardıktan sonra da sağlığıyla ilgilenmişlerdi. Bu itfaiyeciler ve polisler o gün o ineği kurtarmaya çalışmıyor olsalardı, belki de inek cesetlerinin kızartıldığı bir barbekü partisine katılacaklardı. Fakat çaresiz bir inekle karşılaştıkları bu durumda, aynı durumdaki bir köpeğe nasıl davranacaklarsa öyle davranmışlardı. Birisi bu ineğe yardım etmek yerine hayvanın hareket edemiyor oluşundan faydalanıp, ona korkunç bir şekilde işkence etseydi, insanlar Vike duydukları öfkeyi duyacak ve hayvanlara acı çektirmemeye ilişkin yasaları çiğnediği için bu kişinin cezalandırılmasını isteyeceklerdi. İşlenmiş et ürünlerinin içine at eti karıştırıldığını öğrendiklerinde İngilizlerin nasıl da sinirlendiklerini hatırlayın etlerinin içinde et olmasına itiraz ediyorlardı. Düşününce, bunun akıl almaz derecede karman çorman bir değerlendirme biçimi olduğunu göreceksiniz. Devamı haftaya. <Gülüyor> İnsan neden vegan olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. <Sessizlik> Geri El Fransion ve Anna Çağlı. <Sessizlik> Metropolis Yerleri. Çeviren Cansel Mahmut'un. Okuyan Ömer Madre. Müzik <Sessizlik> Dans de